izleyenler, Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programına hoş geldiniz. Bugünkü konum geçen hafta beraber sohbet etmiş olduğum Nurdoğan Arkış. Kendisi esas itibariyle sosyoloji eğitimi almıştır ve bugün özellikle iş alanında liderlik, yönetim, motivasyon, iletişim konusunda seminer veren Eğitim ortamları hazırlayan bir arkadaşımdır. Danışmanlık da yapıyorsun anladığım kadarıyla. Ve arkadaşlarımız burada. Hoş geldiniz. Ben bugünkü programa bir başımdan geçen öyküyle başlayacağım. Değerli izleyenler, uçakta 25D'de oturuyorum. Bu öykünün adı 25C öyküsü. Ve uçakta yolcular geliyor. Oturmaya başlıyorlar. Dikkatimi çekti. 24 A, B, C'ye bir anne. Annenin 18 aylık falan bir kızı var. Bir anneanne tahmin ediyorum. Oturdular. Ve millet oturmaya devam ediyor. Uçağın kalkmasına 20 dakika falan var. Artık anonslar yapılmaya başlandı. O sırada bir genç delikanlı geldi. Sizler gibi böyle... Sıcak, gençlik ışıltısı olan bir arkadaş geldi ve 24 A'da oturan yaşlı bayana burası sizin yeriniz mi dedi. Yaşlı bayan kızına baktı. Demek ki o ortamı yöneten o kızı ve besbelli ki değilmiş. Hepsi kalktılar. 24 A'ya o genç delikanlı oturdu. B ve C'ye çocukla beraber diğerleri oturdu. Sanırım... Bu genç bayan hostesle konuştu. Ve bir süre sonra hostes geldi genç adama. "Affedersiniz," dedi. "Burada bir aile var. Uçakta yer var. Pencere kenarı veremem ama koridor verebilirim. Size koridor versem. Bu yerinizden kalkıp ailenin daha rahat yolculuk yapmasına izin verir misiniz?" dedi. Genç adam memnuniyetle dedi. Ve hostes 6D dedi. 6D boş dedi. Bunun üzerine delikanlı. Yine hepsi kalktı. Delikanlı çantasını almak üzereyken hostes süratle geri geldi önden. 6D'nin sahibi geldi dedi. Şöyle bir baktı. Benim arkamdaki koltuk boşmuş. 26D boş oraya oturur musunuz dedi. Çocuk 26D'ye oturdu. Çantasını geri koydu aynı yere. Ve 2-3 dakika sonra şişmanca uçağı kaçırmamak için telaş etmiş, terlemiş bir adam geldi. Geldi, 26'de onun yeriymiş. Genç adama dedi ki burası sizin yeriniz mi dedi. Genç adam sizin yeriniz mi dedi. İkisi de sizin yeriniz mi diye birbirine sordu. Şimdi adam bileti gösterdi. Bunun üzerine genç adam kalktı, aldı ve... Öne doğru gitmeye başladı. Bir de şöyle bir bakımda içimden ay dedim ya. Yani iyilik yaptı, başına gelmedik, kalmadı. Taş dakika sonraydı. Hostes geriye doğru gidiyor. Artık uçak kapısı tam kapanmak üzere. Anonslar yapılıyor. 25C'de oturan hemen benim bir koridor ara var. Da 25C'de oturan kişi senin yaşlarında urduancı böyle böyle giymiş... Gözlüklü. Baktığın zaman herhangi bir özelliği yok. Hostes'e affedersiniz dedi. Hostes iyiydi. Alçak sesle söylüyor ama ben duyabiliyorum. Çünkü çok yakın. Biraz önce yerinden kaldırdığınız arkadaş eğer ortada bir yerde oturuyorsa ben dedi yerimi vermek istiyorum. Çünkü bekleme sırasındaydım dedi. O dedi herhalde daha önceden yerini almıştır dedi. Şöyle baktım ses bir şeyler söyledi. Ha dedi adam kitabına geri döndü. Benim dedim bu adamla konuşmam lazım. Ve arkadaşlar hakikaten uçakta kitap okuyordu. Tam inmeden önce uçak. Dedim okuduğunuz kitap dikkatimi çekti. Alabilir miyim falan. İnelim o şekilde vereyim dedi. İndiğiniz yerde kitabın ismini aldım. Dedim bir şey sormak istiyorum beyefendi. Neden dedim bilinçli bir şekilde siz daha rahatsız bir yere gitmeye gönüllü oldunuz dedim. Önce hatırlayamadı. Bu benim için önemli. Neden bahsettiğimi hatırlayamadı. Daha sonra da hatırlatınca ben şöyle bir baktı nerenin daha rahatsız olabileceği tartışılabilir dedi. Hmm. Evet. Ve baka kaldım. Ve sonra dedim ki ona hakaniyet duygusumu dedim. Evet dedi. Eğer dedi bir insanın yaşamında hakkaniyet anlamını kaybederse zamanla neyin anlamı kalır ki dedi. Ve o anda benim düşündüğüm şuydu. Ben savaşçı kitabını yazan bir insanım ama gerçekte karşımda savaşçı ruhunu yaşayan bir insan var. Onun üzerinde çok düşündüm. Benim sorduğum soru bedensel rahatsızlıktı. Onun verdiği cevapta özün rahatsızlığı vardı. Kendiyle barışık olmaya, kendi gözüne hesap vermeye alışmış, bunu bir rutin haline getirmiş bir insan. Şimdi ben diyorum ki bu kişinin komşu olmamasını isterdim. Bu kişi benim çalıştığım şirkette yöneticim olsun. Veyahut da müdürsem kişi olsun. Bu kişi benim vatandaşım olsun. Ailemin bir parçası olsun isterdim. Güvendiğim, saygı duyduğum bir insan olurdu. Bu kişinin hayatında hakkaniyet çok önemliydi. Acaba hakkaniyet hakikaten önemli mi? Ve bu hakkaniyete uyulup uyulmama durumu nasıl yansıyor yaşama? Bir vetelemiz var. Onu görelim. Sonra döndükten sonra bunun üzerine bir sohbet oluşturalım. Her gün birçok yerde sıraya girmek durumunda kalıyoruz. Biliyorsunuz bazı insanlar sırayı uymayıp araya giriyorlar. Siz hiç böyle yapıyor musunuz? Hayır. O tip şeyim yoktur. Peki yapanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah ben saygısızlık olarak görüyorum onları. Tamamen büyük bir saygısızlık. Valla mümkün olduğu kadar yapmıyorum. Peki yapanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsan haklarına saygısız insanlar olduklarını düşünüyorum. Evet. Neden? <gülüyor> Bilmem. O anki psikoloji. Ya uzun süredir yapmıyordum. Bu son 2-3 yıldır ben de yolunu bulursam yapıyorum. Berdoğan'cığım, iki şey. Bir, o genç evet derken yüzünde bir gülümseme vardı. Onun anlamı ne? Ya sanki yakalanmış gibi bir... Şey, durum vardı ama be, be, benim için asıl anlamı şuydu yani bunu söylemesi bile bence çok güzel yani yapmış olması kötü bir şey ama hiç değilse söylüyor yani açıkça ya evet ben yapıyorum diye söylüyor belki bir hesaplaşma başlayabilir buradan ama sanki bana hani ben yakalandım şu an gibi bir şey vardı evet. öyleyse bir de son arkadaş vardı asıl tehlike de bence bu yani Hani son 2-3 yıldır yapmıyorum. Şimdi muhtemelen şöyle gelişebilir o soru. Neden son 2-3 yıldır sıraya girmiyorsunuz? Bize bir gerekçe söyleyecek. Muhtemelen de şöyle olacak. Yani şu an tabii tamamıyla bir varsayım yapıyorum ama. Diyeceği şu e artık kimse uymuyor. İşte toplum iyice yozlaştı. Şu bu gibi bir şey söyleyecek yani. Bence işte asıl burada sorun başlıyor yani o. Neyin yapılması gerektiği, neyin oluşması gerektiği beni o son arkadaşımızın söylediği yani bir bu toplumun vatandaşı olarak yaraladı açıkçası yani bir vazgeçme ve teslim olma olumsuz olana teslim olma hali var. Ama bu vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz evet. ve hakikaten tesadüfen biterimize geldi. Acaba vatandaşlarımızın sayısı zaman içinde artacak mı diye bir soru sorsam? Ha, benim gördüğüm şimdi bu aslında güvenle ilgili bir soru, doğruyu bilip yapmamayla ilgili bir durum var orada. Ya benim gördüğüm temel problem şu, e, bireyler kendi içlerindeki gücün farkında değiller. Olmayınca da kendi içindeki gücünün farkında olmayınca, başkasının gücüne yani ne yaptığına bakıyor. Sonuçta karşımdaki sıraya giriyor mu, girmiyor mu? Ben enayiyim. Cevap böyle gelişmeye başlıyor. O zaman da ne oluyor? Bu sefer beni gözleyen bir başkası da kendisine davranış gerekçesi yapıyor benim o sıraya girmememi ve diyor ki ben enalimiyim o zaman gidiyor. Benim gördüğüm Türkiye birçok şeyi kaybetmeye başladı. Müthiş olumlu değerleri olan bir kültür içerisinde yaşıyoruz hala ama inanılmaz bir hızla güven kaybına başladık biz. Parantez içinde girebilir miyim bu? gülerek cevap veren arkadaş da bu değerlerden bir tanesini kaybetmediğinden dolayı aslında gülerek evet. cevap verebildi. Evet, evet, evet. Onlardan söz ediyorsun evet, değil evet, mi? Evet, öyle, evet. öyle bir durum var. Yani o böyle e, bizim bir biçimde kendi içimizde geliştirdiğimiz inanılmaz bir güven anlayışı var. Bir, bir örnek vereceğim. E, benim eski evim şeyde Kızıl Toprak'taydı. İstanbul'u bilenler bilirler. E, apartmanın sol tarafında e, sucu vardı sabahleyin 6'da 5'de ben işte eğitim için çıkıyorum bir yerlere gideceğim falan ee, şunu görüyorum su kamyonu geliyor su damacalarını bırakıyor hiç kimse yok teslim alan kimse yok yani bırakıyor kamyon çekiyor gidiyor bomboş orada duruyor İstanbul'un göbeği burası kimse onları almıyor biri geliyor işte, su da kendi damacasını alıyor öbür damacanın üzerine parayı bırakıyor bir başkası geliyor o da öbür damacanın üzerine parayı bırakıyor. Böyle şeyi görüyorsunuz yani bazı sabahlar 4-5 tane paralı damacana çoğu da parasız duruyor. Millet gelmiş almış yani. Şimdi bu inanılmaz bir güven davranışıdır yani. Ve gözüken şu ki güveni yitiriyorsanız her şeyi yitirmeye başlıyorsunuz arkasından. Korkunç bir güven e, sermayesi kaybı çıkıyor ortaya. Benim çalışmalarım bana şeyi gösteriyor. Mesela Osmanlı'nın çöküş nedeni güvenini kaybetmesi. Osmanlı ailesindeki güvenin kaybolması. Yaklaşık 150 yıl Osmanlı ailesindeki erkekler ecelleriyle ölmüyorlar. Ailenin diğer bireyleri tarafından öldürülüyorlar. 150 yıl düşünsenize ailenizde bu oluyor. Dolayısıyla ne olursunuz şunu yaşamaya başlarsınız. Bana madik atacak mı atmayacak mı? Bunu yaşamaya başladığınız her yerde çöker. Her ilişki çöker, karınızla olan ilişkiniz çöker, çocuğunuzla ilişkiniz çöker, vatandaşınızla olan ilişkiniz çöker, iş yeri çöker. Evet. Şimdi o neyle ilişkili peki? O da birilerinin bu doğrudur dediğini yapmasıyla, yani o adalet duygusuyla ilişkili bir şey. Sıraya girmek yanlıştır diyorsam, sıraya yanlış, sıraya girmemek yanlıştır diyorsam, her koşulda sıraya girmemeliyim. Evet. O zaman o lafın bir değeri kalmıyor çünkü. Evet. Arkadaşlar e, size sormak istiyorum. Şimdi siz de öğrencisiniz, eğitim kurumlarındasınız, aileniz var, sokaktasınız. İlk itibariyle toplumsal bir yaşamınız var, arkadaşlarınız var, dostlarınız var, gözlemleriniz var. Bu Türkiye'deki gidişi gittikçe insanların birbirine güveninin kaybı olarak görüyor musunuz? Yani son konuşan bir arkadaşımız vardı orada sokak röportajında. Evvelden girmiyordum ama artık ben de girmeye başladım. O tip arkadaşlarımız çoğalmaya başladı mı? Sizin gözleriniz ne durumda? Evet, ben size şöyle söyleyeyim. Daha sormuştunuz. Bu sayı yani dürüst olan insanların sayısı giderek artacak mı? Ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü toplumda herkes birbirine bakarak Aa, bu yapıyor ben enayi miyim? Niye ben burada sırada bekliyorum, o kadar bekleyeceğim, zamanım geçiyor, benim de işim var diye düşünüyor. O zaman o da öyle yapmaya başlıyor. Böyle giderse de toplumda bu sayı gitgide azalır ve dürüst insanların sayısı da azalır. Yani toplum içiye gitmiyor bence. Evet. Evet. Sizin ya. gözlemleriniz hangi yanında? Ya dürüstlük başarının bence ilk maddesidir yani dürüst ol. İlk önce insan kendine dürüst olmalı karşısındakinden önce. Kendiyle dürüst olursa başarı böylece gelir. Dürüst olan insan herkese örnektir. Tabi örnek olursa birlik, beraberlik bunlar toplum geliştiren şeyler diye düşünüyorum ben. Evet. Teşekkür ederim. Nurban'cığım ben bundan 12 yıl falan önce Amerika'dan geldiğim zaman Kartal'da yeğenimin yanında kalıyordum. Fatih'im. Tanıştınız herhalde. Hı hı. Orada e, bir akşam telefon etmek istedim. Bundan 14 yıl önce belki de. Postaneye gitmemiz gerekiyordu. Ve postaneye gittiğim zaman baktım telefon kuyruğu var. Hepsi erkek. Ve Emin o o 20 metrelik kuyrukla erkekler arasında sıfır mesafe vardı. Hı. Şaşırdım. Dedim ya Allah Allah bunlar Türk erkekleri yani bu kadar birbirine dokunarak durmaları falan rahatsız etmiyor mu şeklinde. Fatih güldü. Ee, ara vermeyek istemiyorlar dedi. Niye dedim? Kaynak yapılır çünkü. Dedi. Ara verecek olurlarsa. Şimdi demek ki orada açık seçik görüyorsun. Ben eğer birazcık mesafe verirsem araya kaynarlar. O şekilde bir algılama var. Ve buna uyum yapmış vaziyetteler. Şimdi geçenlerde bir arkadaşım para makinesinde parasını almak için sıraya girmiş. Birisi vardı diyor. O gitti birden bire yandan diyor birisi peydahlandı. Adam sırada mıydı değil miydi farkına varamadım. Demiş beyefendi siz sıradaydınız da ben mi görmedim? <gülüyor> önemli, önem önemli değil önemli değil zaten ufacık bir işim var demiş. Hayır demiş anlamak istiyorum. Yani siz sıradaydınız da ben görmedim mi? Önemli değil önemli değil ufacık bir iş yapıyorum. Hocam dedi, hala anlayabilmiş değilim. Sırada mıydı, değil miydi? Adam önemli değil, değil diye parasını aldı gitti. Geçen gün Kavacık'tan otobüse bindim. Bursa'ya gideceğim. Sekiz numara. Dediler, işte Bursa'ya gidecek, yirmi otuz otobüsü. Gittim sekiz numaraya, oturdum. Otobüs hareket etmek üzere bir bey geldi, bana baktı ve dedi ki, Yerime oturmuşsunuz dedim. <gülüyor> dedim benim sekiz numara sizin. Önemli değil, inimi değil. Ve bugün O gün konuşmuştuk bu arkadaşla bu önemli değil hadisesi. Yani tarih tekerrür ediyormuş gibi böyle bir dejavu hadiseyi yaşadım. Şimdi dedim benim için önemli sizin biletiniz sekiz numara mı? Dedim takip ederim. Önemli değil, önemli değil dedi. Bak orada gazetem var dedi. Esenlerden bilmiş. 8 numara boş oturmuş, okumuş gazisini oraya koymuş. Ondan dolayı da orası onun olmuş vaziyette. Benim böyle titizlik göstermemi yadırgadı. Önemli değil, dayı önemli değil, otur otur dedi. Lütfetti. Şimdi Nur Doğan, O arkadaş bana sordu. Hocam dedi ben sizin sıranız mı diye ısrarla sormam. Acaba nevrotik bir davranış mı? Ben takmış biri miyim? Sinirli biri miyim? Ben de sana soruyorum. Burası sizin mi? 8 numara mı sizin biletiniz diye sormakla nevrotik biri miyim? Takmış biri miyim? Sinirli biri miyim? Ne diyorsun? Hocam ben tövbetten yani, yani işin bu boyutunu bilmiyorum aslında ama sormak istediğim şeyi tabii anlıyorum. Ya şimdi bu şey şununla çok ilgili bir şey. Neyi yani Neyi yaratmak istediğiniz bugününüzü belirliyor, bugün ne yapacağınızı belirliyor. Size her şeyi istiyorsanız, isteyenin istediği zaman sıraya girmesini uygun buluyorsanız, o zaman devam, yani bir sakıncası yok. Ama bu bana yapılmasın, ama ben yeri geldiğinde yapayım diyorsanız sorun orada düğümleniyor. O zaman böyle bir şey var. Dolayısıyla da bu hakkını soran kişi, Doğrusunu yapıyor. Yani yaratmak istediği şeye hizmet etmeye çalışıyor aslında. Dolayısıyla da böyle bir şeyin olması gerekiyor. Ya şimdi ama şöyle bir şey de belki konuşmakta fayda var. Ee, biz çok da umutsuz da olmamak lazım. Neden? Ya ben işte 1981 yılından beri eğitim ve danışmanlık yapıyorum. Ben ilk insan ilişkileri eğitimi açtığımda, Kimse gelmedi. Üstelik neredeyse bedava fiyatınaydı. Bir kamu kuruluşunda çalışıyordum Milli Prodüktivite Merkezi'nde. Kimse gelmedi. Ama şimdi inanılmaz bir bu konuda talep var. Şirketler gelip aile eğitimi istiyorlar bizden. Yani sizden de işte. Ve buna yönelim var. E bir televizyon kanalı da bu programı yayınlıyorsa Umut var. Şimdi birçok insan yani nereden, hani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Biz ve işte arkadaşlarımız seçilmiş insanlar. Biz çok farklıyız. O yüzden buradayız değil ki. Bizim gibi herkes düşünüyor. Sorun şu, bizim gibi herkes düşünüyor ama davranışı yapmıyor. Evet. Geçen bir arkadaşlarla konuşuyoruz. Ee, dedi ki, ne dedi işte klasik laftır ya. İstanbul'da komşuluk kalmadı. Şimdi bu laf, evet doğru. Peki şey şu soru şu. Peki sen hiç komşunun kapısını çaldın mı? Artık o noktaya geçmemiz lazım. O zaman umut artacak. Evet. Ben umudun evet. artacağı yönündeyim yani. Kesinlikle sana katılıyorum. Nur Doğan'cığım bu programın başlama öyküsü şöyle. Ben 3 yıl televizyon programı yapmadım çünkü kitap yazamaz hale gelmiştim ve kitap yazmam gerekiyor içinde birikti. Ama o zaman süresi içerisinde her seminer verdiğim yerde parmak şöyle... Neden televizyon programı yapmıyorsunuz? Hı. Biliyorsunuz biz kitap okuyan bir toplum değiliz. Sizin televizyon programınız yapmanız lazım şeklinde. Bu fırçalardan kurtarmak için <gülüyor> <gülüyor> televizyon programına başladım. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Önemli değil önemli değil Bir şey olmaz bir şey olmaz <gülüyor> Bence merak ediyorum ya Bu e, Bu sözü sık sık ben duyuyorum Bilmiyorum sen de duyuyor musun evet. Nasıl bir şeyden geliyor insanlar buna baktığından Önemli değil önemli değil bir şey olmaz bir şey olmaz bir, Bence Birkaç tane şey var bir, bunlardan bir tanesi Aslında olumlu Yani şöyle bir şey e, Hayatta her şeyin olabileceğine Dair bir hazırlık bu yani ben 8 numaraya oturabilirim, ee, orası başkasının olabilir, o gelir sonra oturur. O, bu, bu, her şey olabilire bir hazırlık, evet. böyle bir yanı var. Aslında bu bir kıvrak zekayı da işaret ediyor, evet. duruma uyum gösterebilmeyi de işaret ediyor. O yönünü bence kaçırmamakta fayda var yani bu, bu olayın bu bağlamında. Ama öbür taraftan da şöyle bir şey de var, seçmeden yaşamak gibi bir şey de var. Yani benim haklarım neler? Ya ben 8'de oturma hakkına sahip değilim aslında. Ya da işte ne bileyim şey gibi bir hak. Ee, ben bir böyle hani örnek vereyim kendi yaşamımdan olduğu için bu KDV fişlerinin yazıldığı ve oradan da gelirler aldığımız zamanlar e, işte KDV fişi toplama miktarıyla benim aslında hak ettiğim yazma miktarı aynı değildi. KDV fişi açığım vardı dolayısıyla. Odaya bir arkadaş girdi bizim şeyde görevli kurumda dedik ya dedi isterseniz ben dedik ADV fişi sağlayabilirim açık varsa ben dedim ki ben istiyorum dedim ee, çıktı oda da olgun diye bir arkadaşım vardır böyle tanımadınız galiba sonra çok değerli bir insan ee, çıktı o fiş öneren arkadaş olgun bana dedik sen ne yapıyorsun dedi yemin ederim ki anlamadım soruyu dedim ki ne yapıyorum? Yani dedi sen dedi, hortuma, yolsuzluğa, soyguna, üç kağıda karşı mısın? Evet. Yani hiç tereddütsüz evet. Peki bu yaptığının adı ne dedi? Hak etmediğin bir şeyi alıyorsun, gerekçen var. Bilmem ne bilmem Gerekçeyi bulmak çok kolay yani. Ama soru şu, ben bunu gerçekte hak ediyor muyum? O zaman benim şu söylemin artık geçerliliğini yitiriyor. Ben bunu yapmaya devam edersen şu geçerliliğini yitiriyor. Ben söylerim başkası yapmasın. Ben yapabilirim. O zaman da ortaya müthiş bir gevşeklik hali çıkabiliyor ortaya. Yani şu soru benim yerime biri oturmuş olmasını ister miydim? İstemezdim. Yanlışlıkla oturabilir tabii ki ama uyardıklarında da ha evet isterdim. Ben onu istiyorum çünkü biri bir yanlış yaptığında ve efendim orası benim dediğimde ha, pardon demesini istiyorum. Bunu istiyorsan bu aynı zamanda derhal şu cümleyi de söylemiş oluyorum. Bu aynı zamanda doğancıcel olduğunda, hakkı işte edanın da hakkı, utkunun da hakkı. Bunu demeyi ve davranışa dönüştürmeyi becerdiğinde o zaman iş gidiyor. Hmm. Bu böyle işte olur böyle, geçer böyle, işte ne yapalım böyleler. Aslında bu fa seç seçmeden yaşamakla ilgili bir şey. Evet. Bu uçaktaki davranış dikkatimi çekmişti ve o kişinin benim yüzüme bakarak böyle sorgulayan bir tavır içerisinde ama herhangi bir şekilde suçlayan bir tavır içinde değildi. Hakkaniyet anlamını kaybederse zamanla her şey anlamını kaybeder sözü beni müthiş etkiledi. Yani o hakikaten böyle bir yere gittiği yerini buldu. Ben çok önemli bir söz olarak görüyorum onu. Sen de, evet evet. Hocam şeyi sağlıyor böyle olursa. Şimdi bizim ilişkimizde benim bir takım inançlarım, beklentilerim olabilir, sizin de olabilir. Ve bunlar farklı olma hakkına sahip. Ama bizim ilişkimizde bir de bizi bir arada tutacak bir başka şey lazım. Bu bizim dışımızda olmak zorunda. Onun adı da hakkaniyet. İşte o güven, adalet hepsi hani aynı... Üst başlıkta toplanabilir. Bence güven demek lazım ona. Ama önemli değil yani. Ama bu hakkaniyet alanı içerisinde biz eğer hakkaniyetin olduğunu biliyorsak o zaman aykırılık, aykırılıklarımızı, farklılıklarımızı bir arada yaşamayı sürdürebiliriz. Bu şekilde gidebilir. Şimdi buradan hani böyle bir gene sosyolojik bir gönderme yaparak şeyi söyleyelim. Mesela Osmanlı tarihinin büyük bir bölümünde bunu yapabiliyor. Ancak o zaman zaten büyük Toplum olabiliyorsunuz. Farklıların bir arada olabildiği bir değeri oluşturduğunuzda hakkaniyet temelini oluşturuyor. Eğer onu yitirirseniz o zaman da ben sizle bir arada olmayı istemiyorum. Niye isteyeyim ki benim hakkımı alacaksınız? Gönlüm rahat etmiyor, huzurum rahat etmiyor. Şimdi o adam muhtemelen bütün hayatının gecelerini huzura erdiriyor. Ben. O arkadaşın yerini aldım aslında derken. Kendi dışında hiç kimse farkında değil. Ama farkında olduğu şey o kişiye karşı sorumluluğunun olduğunun farkında olması. Bu, bu da davranışa dönebilecek bir şey. Kolaylıkla dönebilecek bir şey yani. Evet. Değerli izleyenler biz vatandaşımıza sorduk. Bu konuda ne düşündüklerini merak ettik. Bakalım ne dediler görelim. Sokakta, trafikte, alışverişte bir yerden bir yere giderken kısacası günlük yaşantınızda hakkınızın yendiğin duygusuna kapılıyor musunuz? Her an. Bir örnek. Mesela başta toplu taşımalar. Ee, i̇nsanlara kendilerine göre bir fiyat belirli. Biniyorsun. Seni istediğin anda istediğin yere yolaştırmıyor. Trafiğin yoğunluğundan. Bir de bu mesela. Her zaman. Bir örnek verebilir misiniz? Yani devamlı demin bahsettiğiniz gibi Sırada, orada, burada Sürekli Bir örnek alabilir miyim? Ya, otobüse binerken Metroya binerken, inerken Yani en basit Günlük yaşantımda Bunlar Evet. Bir örnek rica etsem Yani ben şimdi bir yerde sırada bekliyorum Geliyor öne, gel öne geçiyor Ama hakkı olan arkada O zaman ben infial gösteriyorum Hanımefendi arka tarafa sıranız burası diyorum uyarıyorum ama başkaları da yani koyun gibi aziz Nesin dediği gibi biz koyun gibi milletiz diyor ya onun koyun gibi bakıyorlar. İşte onlara daha çok kızıyorum haklarını korumadıkları için. Günlük yaşamımızdan söz ediyoruz. Sizin de içinde bulunduğunuz bir toplum. Sizler de görüyorsunuz bunları. Hakikaten arkadaşlar herhangi bir dünyadan gelip de bize farklı bir toplumun gerçeklerini söylemiyorlar baktığımız zaman. Ve dikkat edersen o kişi söylerken böyle bir tavır içindeydi. Dolu doluydu. Yani bir öfkesi de vardı böyle. Hakkımın her yerde. Hepsi bir gerçek olarak söylüyor böyle. Ve en son konuşan bayan, hakkını aramayanlara daha çok kızıyorum dedi. Ha, şimdi, zaten problem bence bununla ilişkili bir şey. Şimdi ne yapacağız? Hani bunu nasıl çözeceğiz? Diyelim ki bir kere ifadede yanlışlık var. Yani bütün arkadaşların hepsi şöyle konuşuyorlar her an her zaman hep ve evet diye başladılar şimdi bu doğru değil bir kere her an her zaman bizim hakkımız yenmiyor ama bazı yerlerde yeniyor problemi doğru saptamamız lazım şimdi peki nasıl çözeceğiz o zaman geriye şu kalıyor ifadeler sanki öyle. Ee, o zaman her belediye otobüsünün başına, her banka kuyruğuna bir tane polis dikelim. Elinde de işte bir tane jop olsun ya da ceza fişi olsun. Dedim ki sen sıraya girdin 50 lira ceza işte, ya da işte 3 yıl hapis yatıyorsun bilmem ne falan. Böyle mi çözeceğiz bunu? Şimdi böyle çözmemenin yolu o son bayanın dediği noktada çıkıyor ortaya. Herkes o ortama uygun bir biçimde değeri yaşatmakla sorumludur. Ortama niye uygun diyorum. Yani 100 kişi varken karşınızda hepiniz işte şöylesiniz, böylesiniz diye giriyorsanız <gülüyor> dinlemeyecek kimse sizi. <gülüyor> Duyulabilir hale getirmeniz lazım mesajı yani. O zaman da o ortama uygun bir biçimde yapmak lazım. Ben mesela böyle durumlarda şeyi önerdiğim oluyor yani bireye ya pardon ben sizden önce geçmeliyim çünkü sizden önceyim yapılabilir. Ya da en öncesinde ben sıraya girdiğimde bir yığın varsa yani ya baylar bayanlar sıraya girelim ben yerimi bilmek istiyorum. Bu çünkü herkes aynı şeyi söylediği için hepimiz buna baktığımız için kabulü de kolay hale geliyor ama birey sorumluluk almıyor. Hı -hı. O zaman da ben açıkçası şunu diyorum. Sen kendin bu davranışa ilişkin, düzeltmeye ilişkin bir şey yapmıyorsan maruz kalmaya da hazır ol. Hı -hı. Kendin bir girişimde bulun. Bir çözüm ya. üretmeye çalış. Hı -hı. E, dayak yerim e, o zaman bırak böyle kalsın. Hı -hı. Yani çünkü tek sonuç aslında dayak değil. Sonuçlardan bir tanesi de insanların evet ya deme ihtimali. Evet. Bir önceki programda biz böyle durumlarda nasıl konuşmasını da öğrenmeliyiz dedim Ve bunu çok önem veriyorum ben. Biz bilinç içerisinde konuşma. Rencide etmeden. Çünkü o adam kendi realitesi içerisinde çok doğal bir şey yapıyormuş evet. gibi gidiyor. Fakat şöyle bir durum da var. Ben çocukluğumu ...öyle bir ortamda, işte benim Korku Kültürü kitabında ele aldığım konu bu... ...öyle bir ortamda büyüdüm ki... ...otoritenin güçlü olanın karşısında sesimi çıkarmamam gerektiğini anladım. Ve ben 6-7-8 yaşına girdiğim zaman bir ortama girdiğimde ilk algılamak istediğim şey oluyor. Burada kimin borusu ötüyor? Çünkü borusu öten haklıdır her zaman, onun dediği yapılır. Otomatikman buna alışmış durumdayım. Böylelikle ezik olmam gereken yerler var... Ezmem gereken yerler var. İşte ben bilinci, sen bilinci dediğim evet. durumlar. Şimdi birisi öyle bir tavır içerisinde yürüyor ki, diyorsun bu adam güçlü. Bana bana eziklik grubu <gülüyor> düşüyor. Çünkü başka bir tavır bilmiyorum. Yani hmm. biz bilinci içerisinde, affedersiniz galiba sırayı görmediniz. Ee, çok maceralar var beyefendi veya hanımefendi falan şeklinde var. Hiç rencide etmeden konuşulabilecek durumlar var ve. Dediğiniz gibi bizdeki bazı temel değerlerden dolayı buna tepki yapabilecek çok insan var. Evet. Ay özür dilerim görmedim. Durumu oluyor ben denediğim zaman. Fakat altyapı, yani Air o bahsetmiş olduğu bir toplumsal kişilik oluşmuş vaziyette. Hı, hı. Yani korkutanlar ve korkanlar, ezikler ve arsızlar hı. gerçeği içerisinde. Tahmin ediyorum farkında olmadan... Böyle bir realitenin içinde yaşadığımızı bildiğimizden dolayı o kişinin tavrı, yüz ifadesi, bıyığı, bakışı, halleri diyoruz ki bu hala bizden daha güçlü. Acaba kim? Sesimi çıkarmayın, Başım belaya girer. Hı. Başım belaya girdiği zaman da benim hakkımı arayabileceğim bir düzen olduğuna pek güvenmiyorum. Hı hı. Yine söyledi meseleye giriyor orada. Hı hı. Güven hadisesi. Ve arkadaşlar, şimdi burada... Yaşamın bir gerçeği var. Yani bir bağlam var, bir düzen var. Yaşamında bir gerçeği var. Şimdi aynı zamanda yaşamımızı devam ettirmek durumundayız. Doğmuşuz bir toplum içerisinde yaşamımızı devam ettirmek durumundayız. Ve iş kurmak durumundayız. İşimizi başarılı kılmak durumundayız. Ve ben Türkiye'de iş kuracağım, işimi yöneteceğim. Böyle bir durumda ne yapabiliriz? Sorduk vatandaşımıza. Bakalım bir cevap aldık. Bir iş kurmak üzere olduğunuzu düşünelim. Karşınıza iş almanız için başvuran iki kişi geldi. Bunlardan birisi dürüst, bir tanesi de dürüst değil ama iş bitirici. Hangisini seçersiniz? Dürüst olanı seçerim. Çünkü iş bitirici daha sonra bana da kazık atabilir. Öyle düşünüyorum. Dürüst olanı seçerim her zaman yani. Neden? Ben dürüstlük kavramına çok inanan bir insanım. Dürüst olmayı da çok seviyorum. Karşımdaki insan da dürüst olmasını isterim. Belki kaybım olabilir, iş kaybım olabilir ama... Kayıptan çok düz Dürüstlüğe daha çok önem veriyorum O bakımdan yani dürüst olanı seçerim herhalde Valla önce dürüstlüğe bakıyorum ben Bilmiyorum yani benim Yapım bu Önce dürüst olanı alırım yani Neden dürüst? Ya yani şimdi dürüst olduğu zaman birçok şeyi Daha rahat konuşabilirsin onunla Ne bileyim iş konusunda sana yalan söylemez Kıvırmaz Çalmaz en basitinden yani, yani Bunlara bakarım İş bitireceğim. Neden? Zeki oldu için. iş. İş bitireceğim. Neden? E, işim bitmesi için. Öbürü bitiremez. Zor işi onun zor ama e, onunki şey namuslu, hoş, beklenen, ideal e, bu koşullarda öyle düşünmüyorum. Aslında olması gereken o ama benim işimde olması için de mecburen bir sahtekere almam lazım diye düşünüyorum. Evet ileride işe mücı edeceksiniz. ona göre ama bir istatistik yaparsak eğer bunu hani öyle kullanırsak Allah'tan çok az bir kısım yani böyle bakıyor. Yani şimdi şöyle bir durum var yani karşımıza çıkan beni burada en çok ilgilendiren nokta şu koşullar böyle işimi bitirmek için bu gerekiyor yani iş bitirici ama dürüst olmayanı. Ve bu böyle şey gibi de sunulabiliyor yani böyle olduğunda enayilik öbürü zekidir diyor farkındaysanız. Hmm. Bakın yani ne kadar önemli arkadaşlar dikkat eden zeki olduğu için dedi. Çok çok şey bir söyle çok da yaygındır bu evet. yani şey olarak evet. e iş yerlerinde böyle konuşurken yani o muhabbette falan evet. çok da çıkan bir Şurayı şey. Süreleri kestim e unutma ben sık sık aile ortamlarında şunu görüyorum kafanı kullansaydın ya. Bu genellikle çocuk eğer sıraya girmiş, sırasını beklemişse ve sırası geldiği zaman bir şey almış ve ondan dolayı eve biraz gecikmişse, sen de kafanı kullansaydın, gidiverseydin, gözün atsaydın gibi tavsiyeler yapılıyor bu şekilde. Ve hakikaten bu zaman içerisinde dürüst insanın kafasını kullanmadığı ve bunun esasında seçim olsa o da dürüst olmadığı ama çaresiz, ezik, ne yapsın kafası yok, salak. Ondan dolayı yani dürüst olduğun zaman bir yerde bir, bir aksaklık var gibi bir durum. Yaygın olarak böyle bir şekilde var. Şeyde bu son konuşan arkadaşın söyledi yani ama koşullar böyle ne yapayım durumu zaten işi bitiriyor. E o zaman çok böyle garip bir durum da çıkıyor ortaya ama koşullar böyleyi temel veri kabul edelim. Davranışımı yönlendirmek için şunu seçiyorum. Ben bir şeyin doğrusunu biliyorum ve diyorum ki peki koşullar nasıl uygun değil o zaman yapmayayım çıkıyor diye. O zaman bir şey söyleyeceğim. Yani bu beni böyle en çok mutlu eden sorulardan bir tanesidir. Belki 15 Mayıs 1919 koşullar uygun muydu? Değildi. O zaman adamın yapıyor. kız kardeşi bile inanmıyor. Mustafa Kemal'in kız kardeşi bile inanmıyor. Gitme diyor. Son çıktığı anda gitme diyor. Peki o zaman ne yapması lazım? Aa, doğru ya gitmeyelim oturalım. Kim yapacak bunu yani kim? Hani hep böyle bir şey kurgusu var kafamızda. Bir Atatürk daha gelse de memleketi kurtarsa. Ya o Atatürk ya siz olacaksınız ya da olmayacak. Şey bu mesele bu yani. O zaman koşullara falan da bakmayacaksınız. Şimdi bu yazdığım kitapta böyle bir şeyi değiştirmeye çalışıyorum. O da şu doğru yer ve zaman diye bir şey yoktur. Doğru yer ve zaman yaratılan bir şeydir. Ben yaratırım doğru yer ve zamanı. Yani ne yapacağım? Diyeceğim ki doğrusu buysa ben bunu yaparım. Ondan vazgeçmeme gerek yok. Bu koşullar içerisinde doğrusu değil bakın. Bu toplumu götürmesi gereken doğru ne? Ben onu yaparım. Ve bunu yapmadığım her saniyede de yaratılacak olan gelecekte benim sorumluluğum var. Kimseyi suçlayamam. Şimdi o zaman koşullar şöyleydi işte yok bilmem ortam uygun değildi. Ya da daha da şey beni annem böyle yetiştirdi ya da hani işte babam şöyle mesaj verdi öğretmenim böyle yaptı da ben böyleyim. E pardon o zaman intihar ettim. Yani hiçbir şeysin çünkü o zaman. Sorumluluk al geleceğe dair ve eyleme geç. Şimdi bir şey yap. Bir tane bir şey yap ya. Bir tek tane bir şey yap. Bırak büyük şeyi de başkası düşünsün. Yani. Böyle bir nokta çıkıyor. O zaman gene şeye geliyoruz. Bireyin kendi sorumluluğunun farkına varması durumuna geliyoruz. Bunu yapabilmesi lazım aslında. Evet. Yapabilmemiz lazım evet. hepimizin. Ve tahmin ediyorum bu liderlik tanımında en temel bilinçlerden bir tanesi. Evet. Kendi yaşamında var olabilmesi ve yaratmak istediği geleceği bilinçli olarak koşullara göre değil, koşulların ötesinde bilinçli olarak yaratmaya soyulması halinsiz. Evet, evet. Bu da cesaret Sizce... ister değil mi? Tabii, tabii. Cesaret ister. O oh, bir Eğitimde birlikte katılmıştık. Ee, şöyle bir laf etmişti Aram beni çok etkileyen bir şey. Cesaret korkuyla beraber olan bir şeydir. Korkunun olmadığı yerde cesarete gerek yok. Anlamıyor. Anla yok ki o cesaret olmuyor. Bir şeyden korkacağım ki cesur olduğum çıksın ortaya. Evet yani dayak yeme tehlikem var. Hani sıraya girin dediğim zaman ya da işte dalga geçirme tehlikem var. Enayi bulunma tehlikem var. Ama bütün hikaye şu. Peki bu akşam huzurlu yatacak mıyım? ...çocuğum o topluma mı yetişsin istiyorum... ...yoksa şu an var olanı mı istiyorum. Evet, evet. E bu işte biraz cesaret gerektiriyor. Evet. Hepimizin bir parça cesaretini koysak... ...çok muhteşem bir cesaret çıkacak ortaya. Ve çok da açık. Bütün şeye baktığımızda... ...o toplumsal gelişmelere baktığımızda... ...tarihteki yani... ...bir kişinin yaptığı bir şeyden dolayı... ...olumlu sonuç çıkmıyor. Olumsuz sonuç da çıkmıyor. Eğer herkes bir şey yapıyorsa, doğru olanı yapıyorsa o toplum doğru oluyor. Tesadüf yok. Ya doğruyu yapacağız, şimdi başlayacağız yapmaya hep birlikte ya da kös kös geleceğimizin yok oluşunu izleyeceğiz. i̇zleyeceğiz. Evet. Burada ben çok önemli bir mesaj görüyorum. Bir, gönlünün ne dediği hadisesi çok önemli. Bu yolculukta benim gönlümün ne dediği, benim kendi gözüme hesap vermem durumu çok önemli. Evet. Böylelikle lider aslında bir anlamda gönlünün muradını keşfetmiş bir insandır. Durumu da ortaya çıkıyor. Evet, evet. İkincisi de bu bağlama rağmen olabilecek durumlar olacaktır ve buna hazır olmalıyız. Ee, bağlam içerisinde bağlam müsaade olduğu zaman aslında herkesin yapabileceği durumlar ortaya çıkıyor. Ama liderin bağlama rağmen yapacağı durum var. Evet. Ve bunlar son derecede önemli. Evet. Bu aslında bireyi önemseyen, bireyin birey olmasını önemseyen bir bilinç. Ve tahmin ediyorum annelerin, babaların bizim eğitim sistemimizin geliştirmesi, farkına varması gereken bir durum var. Yani bireyin birey olmasını, insanın olabileceğinin en iyisi olmasına yönelik bir ana babalık bir eğitim ortamı. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler, bir eğitimci arkadaşım bana başından geçen bir öyküyü anlattı. Bir yakın tanıdığı varmış, memleketlisi ama Almanya'da Almanya'daki çocuğu var. Alman hükümeti bu Çocuklardan bir tanesi Türkiye'de okula gidiyor şeklinde eğer bir kağıt getirirse bu eğitim masrafını karşılayacağını söylemiş. Böyle bir kanun varmış. Onun için bu arkadaşımızın kurumuna gelmiş. Demiş ki ya böyle böyle böyle böyle. Öyle mi? Tamam. Hiçbir sorumluluğu yok. Onun üzerine evet bu çocuk bu kurumdadır. Aylık şu kadar bize yapıyor diye yazmış vermiş. Şimdi adam almış tam böyle çıkarken aklıma geldi diyor. Ya demiş, Mehmet amca merak ettim, bu benim yaptığımı Almanlar yapar mıydı? Dönmüş, yok demiş, onlar çok dürüst insan. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diyor bir durdum diyor. Adam o kadar doğal bir şekilde söylemiş ki. Şimdi, benim gönlümden geçen zaman içerisinde, ne kadar zaman geçer bilmiyorum ama, Türkler hakkında böyle konuşulsun. Türk mü? Oo, o yapmaz. O çok dürüst. Onlar dürüst insanlardır. Ama şimdi biliyoruz ki maalesef böyle konuşulmuyor. Gönlümden geçen bu. Şimdi bu saygı kavramı, şimdi işte Korku kültürü kitabını yazdım, onunla ilgili kavramlar içerisinde. Benim toplumumda çok saydığım birisidir dediğim zaman aslında korktuğum birisidir, çekindiğim birisidir. Kendisine karşı sorumluluk hesabı verme istediğim birisidir anlaşılıyorum. Ben saygı kavramını değerli izleyenler şu boyutlarda görüyorum. Bir, önce benim kendi özüme bir saygım var mı? Bu kendi özüme saygım çok önemli. Ondan sonra karşıdaki insana saygı gösteriyorum. Ama bana öyle geliyor ki psikolojik mekanizma kendisine saygılı olmayan insan gerçekten karşıdakine saygı duymaz. Sadece korkar, saygılıymış gibi davranır. Ondan sonra da o kişinin bana duyduğu saygı. Ben mesela o kişi hiç benden beklemedi halde şu uçak öyküsünde müthiş saygım oldu. Kesinlikle saygım vardı. Adresini aldım ve ziyaret etmek istiyorum o insanı. Telefonunu aldım, takip etmek istiyorum. Şimdi burada benim toplumumun gönlünden geçen bir yaşam var. Onu açık seçik görüyoruz. Ve orada yaşattığı bazı değerler var. Onu hissettiği zaman karşıdakini hemen açılıyor, dost oluyor, yakınlık gösteriyor. Benim yaşamak istediğim, güvenmek istediğim böyle biz bilinci içerisinde bir toplum var. Toplumu kaybetmiş değil. Fakat bir de yaşadığımız gerçek var ve onun bir gerginliği var. Onun bir Allah karesi durumu var. Ve sokaklarda gezerken vatandaşların yüzüne baktığım zaman ben bunu görüyorum. Yani o gönlünden geçen toplumu yaşayamamak hadisesi. Birbirimize karşı bir özlemimiz var. Ama ben aynen senin gibi düşünüyorum Nur Doğancı. Bizim toplumun henüz kaybetmediği, son derecede zengin, biraz şöyle tetiklenirse, farkına varın evet. çok önemli bir enerji, coşku, yaratıcı, üreticilik yaratabileceği bir gelecek var diye düşünüyorum. Ama bunun yolculuğu farkına varmaktan geçer. Değerli izleyenler bu program bir farkına varış yolculuğudur. Bu farkına varış yolculuğunu işte genç öğrenci arkadaşlarımız geldi Nurdoğan Arkış gibi son derecede pırıl pırıl bilinci olan ve farkına vardığı şeyleri kendi sitesinde kitaplarıyla, eğitimleriyle paylaşan insanlarımız var. Bugün geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ara sıra bu buluşmayı yapalım. Seyir, seyir, sağ ol. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ve değerli izleyenler bu yolculuğa devam edeceğiz. Bizimle birlikte olmaya devam edin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.